Latif bir tefevül. Şey Sadi Şirazi'nin bostanından sözler hakkında ben Hafız Halit, Galip, Süleyman niyet edip açtık. Tefevül bu çıktı. Niger ta gülistan mana şukuft. Beru hiç bülbül çunîn hoş na guft. Acepker bîmîrat çünin bülbûlî ki az üstûxaneş narûyet gülî Meali yani gel bak Güller bağı şeklinde hakikat gülleri açılmış. Böyle hakikat bahçesinde hiçbir bülbül böyle şirin hoşnâme etmemiştir. Nasıl oluyor ki böyle bir bülbül öldükten sonra onun kemiklerinden güller açılmasın? Bu meal maksadımıza o kadar yakındır ki tabire lüzum yoktur. Yalnız gülistanımız ebedi Kur'an cennetindendir, ondan gelmiştir. Mehmet Tevfik Galip Süleyman Hafız Halid, Said Bismillahirrahmanirrahim Gavs meşhur kasidesinde sarahat derecesinde bizlerden yani Hizbul Kur'an'dan haber verdiği gibi daha birkaç yerde yine işari bir tarzda haber veriyor. Ez cümle o kasidenin arkasında mecmuat Ahzab'ın 563. sayfasında yine o malum müridinden bahsediyor ve beytinde diyor ki ve muridi izâ da'âni bi şarkin ev bi garbin ev gârin fi bahri tâmi ağithu. Garta beni çağırdığı vakit onun imdadına yetişeceğim. Evet, doğrudur. Arabî tarih ile 1339'da müthiş bir buhranı ruhi ve dehşetli bir heyecanı kalbi ve dağdalı bir teşevvüşü fikri geçirdiğim sıralarda pek şiddetli bir surette Hazreti Gavs'tan istimda eyledim. Bir iki yerde bahsettiğim gibi Fethu'l Gaib kitabı ile ve dua ve himmetiyle imdadıma yetişti ve o buhranı geçirdim. İşte o müridi ise Biçare Saidül Kürdî olduğunu meşhur kasidesinde kat'i gösterdiği gibi bu kasidede de fe müridi'den murat odur. Çünkü dâni bir garbin ecde ile 1339 eder. O zaman memleketime nispeten garp sayılan İstanbul'daydım. De'ani bi garbin makamı ebcedisi zamanı istimdadıma tevafuk ediyor. Hesapta ida lafzı dahil olmaz. Çünkü ida zamanı gösteriyor. De'ani bi garbin cümlesi o müphem zamanı tayin ediyor. Hem ez cümle Mecmuatül Ahzab'ın ikinci cildinin 379. sayfasında Hazreti Gavs'ın virdül İşa namındaki münacatında şu fıkra var. Haşiye: Felvasilü kelimesi müteaddi olmak cihetiyle sözleriyle selamete isal edici demektir. Felvasilu. Haşiye 1. El mukarrab, müşedded ra 1 sayılsa, üstadımızın lakabı olan Ennursi kelimesinin aynıdır. Yalnız atf için vav var. Tam tevafukla mukarrepten murat nurslu olduğunu gösteriyor. El mukarra bu da şeddeli ra 2 sayılısa zaman Nursi ya'i muhaffefle aynıdır. Yalnız iki fark var. İki hemze-i vasıl sayılsa, tam tamına tevafukla, el-mukarrabu doğrudan doğruya ona işaret ediyor. Şamlı Tevfik, Süleyman Ali İla sâhil salameti selâmeti huve saidul mukarrab ve d-l-helâki huve şakiyyül-mubâ'adu vel-mu'adzeb İşte Gavs'ın şu fıkrası, Feminhum şakiyyum ve s-sa'id bir nevi tefsiridir. Şu külli ayetin bir kısım efradını altıncı asır ve on dördüncü asırda ayetin külliyetinde dahil bir kısım efrade mahsusayı iraye ettiğine mütedit emareler var. Haşiye, ayetin külliyetinde saadet noktasında mazhariyetine masadak olmak için milyarlar dereceden yalnız bir derece Murat olduğumuzu anlasak ebede kadar şükretsek o nimetlerin hakkını eda edemeyiz. Hazreti Gavs'ın işaretinden anlaşılıyor ki o muhit ayetin denizinden bir katre kadar hissemiz var. Elhamdülillahi haddemin fadli Rabbi. Ayetin külliyetinde tevafuk sırrıyla, ile feminhum şakıyün kelimesinde bu zamanın en büyük şakilerinden üçüne cifirce tevafuk etmesi o külli ayette bunlar dahi kasten murad olduklarına emaredir. Belki işarettir. İşte Hazreti Gavs. Bu ayetteki bu emareden, bu zamana bakmış mezkür fıkrasını külli ayete bir nevi hususi tefsir yaparak kasidesinde keramet kerane bahsettiği i ahir zaman içindeki şakitlerini görüp o zamanın şakilerinin şerrinden muhafaza edildiği ve burada münacatında dahi o kasidenin mehaline bakıyor. Şu fıkray gavsiyede bir ima var. Buradaki Said lafzında meşhur kasidesindeki şu Saîden" kelimesine hafif bir işaret olduğu gibi "Zülhelâki huveş-şakiyül mubâ'id" fıkrasıyla kendisinden sonra buku bulan ve ulumu İslamiyeyi mahvetmek niyetiyle kütüphaneleri Dicle ve Fırat nehrine atan Hülâgü felaketini haber vermekle beraber Hülâgü gibi ulûmu İslamiyeye perde çeken şakileri dahi mezkûr ayete istinaden haber veriyor. Evet Felvaslu ile Sahil İsselame. Fıkas ile Hizbul Kur'an'a işaret ettiği gibi, Ülhelaki huwa şakıyül mübahaad ve muaddep fıkas ile Ulumu İslamiyeyi imhaniyetiyle hulagu ve üzzerası gibi davranan bazı malum insanların isimleri ilmi cifirce dahi mezkur ayetin işaretine istinaden tam tevafuk ediyor gösteriyor. Malumdur ki tevafuk ilmi cifrin anahtarlarından mühim bir anahtardır. Eğer bir tevafuk ise delalet denilmez, fakat hafi bir ima olur. Eğer iki cihet ile aynı meseleye tevafuk gelse imadan remiz derecesine çıkar. Eğer iki üç cihetle aynı meseleye gelse işaret olur. Eğer meani elfaz işaret harfiyeye münasip gelse ve işaretle bahsedilen insanların ahvali o manaya mutabık ve muvapık olsa o işaret o vakit delalet derecesine çıkar. Eğer altı yedi ile tevafukla beraber manayı kelimat işareti harfiyeye muvafık gelse ve mukteza-i hale de mutabık olsa o delalet o vakit sarahat derecesine çıkar. İşte bu düstura binaen Şeyh-i Geylani o meşhur kasidesinde sarahat derecesinde Hizbül Kur'an'dan bahsettiği gibi Virdil İşa münacatında dahi mezkûr ayete istinaden Hizbül Kur'an'ın bir hadimini tasrihen ve arkadaşlarını da işaret derecesinde haber veriyor. Gavs-ı Azam'ın istikbalden haber verdiği neviinden meşhur Şeyhül İslam Ahmedi Cami dahi İmam-ı Rabbani radıyallahu anh olan Ahmedi Faruki'den haber verdiği gibi Celalettin Rumi Nakşibendilerden haber vermiş. Daha bu neviden çok evliyalar vaka mutabık haber vermişler fakat onların bir kısmı sarahata yakın haber vermişler. Diğer bir kısmı haberleri çeneden bir derece müphem mutlaktır, fakat bahsettikleri zatlar makam sahibi ve büyük olduklarından büyüklükleri ve taayünleri cihetiyle, o müphem ı kaybiyi bil ak kendilerine almışlar. Mesela Ahmed-i Camii kutsa e sır ruhu demiş ki: Her 400 sene başında mühim bir Ahmed gelir. 1000 tarihi başındaki Ahmed en mühimmidir. Yani o elfin müceddididir. İşte böyle mutlak bir surette söylediği halde İmam Rabbanî'nin kudüsesi ruhu büyüklüğü ve teşahhusu o haberi gaybiyi kat kendine almış. Hazreti Mevlan'a celal ettiğini Rumî de kudüsesi ruhu Nakşibendî'den mübhem bir surette bahsetmiş. Fakat nakşilerin büyüklüğü ve yüksekliği ve teşahhusları o haberi de bir istihkak kendilerine almışlar. İşte bu kerametkârane ihbar-ı gaybi nevinden Gavs-ı Azam Kuddisesi ruhudahi Hizbul Kur'an'dan işarî bir surette haber verdiği gibi Hizbul Kur'an'ın bir hadimi olan bu Biçare Sait radıyallahu anh iki yerde sarahaten haber veriyor. Müfem ve mutlak bırakmadığının sırrı budur ki bu Biçare Sait makam sahibi olmamış iken ve büyük değil iken ve mutlak tabiri teşhis edecek bir teşahhus yokken lütfu ilahiyle büyük bir makamın hizmetinde bulunmasıdır. Adeta bir nefer iken müşiriyet makamı hizmetinde bulunmasıdır. İşte küçüklüğü ve ehemmiyetsizliği içindir ki Hazreti Gavs öteki evliyaya muhalif olarak yalnız işaretle kalmayıp sarahat derecesinde parmağını onun başına basıyor. Sergüzeşte hayatımda geçen ve çoğunu gizlediğim çok harika vakalar vardı. Kendimi hiçbir beceriyle keramete layık görmediğim için onları bazen tesadüfe, bazen de başka esbaba isnat ediyordum. Şimdi kanaatım geliyor ki o harikalar Gavs-ı Azam'ın bir silsile-i kerametini teşkil ederler. Demek onun duasıyla, himmetiyle ona kerameten ve bize ikram nev'inden bir nevi inayeti ilahiyeye mazhar olmuşuz. Ez cümle ben menfi olarak İstanbul'a getirildiğim vakit bir zaman Meşihat-ı dairesinde bulunan Darül hikmet İslamiye'deki Hizmeti Kur'aniye'ye çalıştığım için o alakadarlık cihetinde, meşahat dairesi ne hâldedir diye sordum. Eyvah! Öyle bir cevap aldım ki, ruhum, kalbim ve fikrim titrediler ve ağladılar. Sorduğum adam dedi ki, yüzer sene en ı şeriatın mazharı olmuş olan o daire, şimdi büyük kızların lisesi ve melabegahıdır. İşte o vakit, öyle bir haleti ruhiye giriftar oldum ki, dünya başıma yıkılmış gibi oldu. Kuvvetim yok, kerametim yok, Kemali meyusiyetle ahvah diyerek dergah ilahiyeye müteveccih oldum ve bizim gibi kalpleri yanan çok zatların hararetli ahları benim ahıma iltihak ettiler. Hatırıma gelmiyor ki acaba şeyhi Geylani'nin duasını ve himmetini duamıza yardım için istedin mi istemedim mi bilmiyorum. Fakat herhalde o eskiden beri nurlar yeri olmuş bir yeri zulmetten kurtarmak için bizim gibilerin ahlarını ateşlendiren onun duasıdır ve himmetidir. İşte o gece meşihat kısmen yandı, herkes va esefa dedi. Ben ve benim gibi yananlar elhamdülillah dedik. Zannederim ki bu fakir millete 200 milyon zarar veren adliye dairesindeki yangında böyle bir mana var. İnşallah bu da bir ikaz ve intibahı verecektir. Ateş bazan sudan ziyade temizlik yapar. Hakikatlı bir latife. Sultan süleyman Kanuni, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul'a getirdiği vakit, Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi ona demiş, Hilaf-ı şeriat kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle İstanbul'a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez. Sual: Gavs-ı Azam gibi büyük veliler bazı evkatta mazi ve müstakbeli hazır gibi müşahede ederler. Neden maziye ait cihette, sarahat suretinde haber veriyorlar da istikbalden hafi gizli işaretlerle bahsediyorlar? el cevap La ya'lemu'l gaybe illa Allah ayetiyle Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasulin ayeti ifade ettikleri kutsi yasağa karşı, kerane bir hüsnü edeb takınmak için, tasrihten işaret mesleğine girmişler. Ta ki işaretler ile, remz ile anlaşılsın ki, ihtiyarsız, niyetsiz bir surette talim-i ile olmuştur. Çünkü istikbali olan gaybiyat, niyet ve ihtiyar ile verilmediği gibi, niyet ile de müdahale etmek, o yasağa karşı adem-i taati işmam ediyor. Hazreti Gavs'un kerameti gaybiyesini teyit eden bir ayetin işaretindeki bir nükte icaziyedir. Kur'an'dan tereşüh eden o sözler ve risaleler Kur'an-ı Hakîm'in bir nevi müstakim tefsiri ve hakâik-i imaniyenin istikametli ve kuvveti delilleri olduğundan o risaleler ve sözlere gelen şeref ve takdir ve tahsin Kur'an'a ve hakâik-i imana aittir. Madem öyledir bila perva derim ki وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ <مُبين> sırrıyla Kur'an'da elbette bu istikametli tefsirinin istikametine işaret var. Evet var. Kur'an o tefsirine hususi bakıyor. Çünkü ayat mühimeden mühimmeden Sûre-i Hud'daki haşiye. Hatta Rasûl-i Ekrem Aleyhissalâtu vesselam ferman etmiş ki Şeyyebetni Sûret-ü Hud Yani Sûre-i Hud'daki فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْد Ayeti beni ihtiyarlattırdı. Çünkü hemmiyeti azimdir, istikamet itaameyi emrediyor. Feminhum şakiyun ve sâhid ayeti bulunan sayfenin karşısında, fes takım kema ümirte ayeti fa'i atf hariç olarak istakım kema ümirte makama ebcdesi 1302'dir. Demek istakımdaki emri has içinde bulunan hitabı amın hatsiz müstakim efratları içinde. O 1302 tarihinde bir ferdin bir cihette istikamet emrinin imtisali bir hususiyet kazanacak. Demek 14. asırda Kur'an'dan iktibas edip istikametsiz sakim yollar içinde sırat-ı müstakimi gösterecek asarı neşreden bir adamı o hadsiz efrat içinde dahil ediyor. Hem o istikametin bir hususiyeti var ki tarihiyle işaret ediyor. Halbuki o asırda şahsen istikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. Demek şahsi istikamet değil, öyleyse o adamın teşebbüsüyle neşredilen esrar-ı Kur'aniye, o asırda istikamette imtiyaz kesbedecek. O adam şahsen gayri müstakim olduğu halde, müstakimler içine idhali o imtiyaza remzeder. Madem hakikat budur, ben kat'î bir surette itiraf ediyorum ki, hayatım istikametsiz gitmiş, kalbim sekametten kurtulmamış, o emrin imtisalinden belki yüz derece uzağım. Fakat, bi وَأَمَّا بِنِعْمَةِ Haddit فَحَدِّثْ sırrıyla, o nimete bir şükür olarak, derim ki, o 1302 tarihi ise, Arapî tarih itibariyle olsa, Kur'an okumağa başladığım aynı tarihe tevafuk eder. Ve Rûmî tarihi hesabıyla, ilme başladığım tarihe tevafuk eder. Öyleyse o ima edilen fert olabiliriz. Halbuki şahsen bütün hayatı sakim ve istikametsiz olan bir ferde istikametle ima edilse ve gayrimüstakim iken, müstakimler içine idhal edilse, elbette o ferdin mazhar olacağı asarın istikametine imadır ve o asarın istikameti o tarihte başlayıp dalalet yolları ve zulümat tarikleri içinde sırat-ı müstakimi gösterecek. İstakım kemâ ümirt emrini imtisal edecek demektir. Evet, lillahilhamd, Risale-i Nur edzaları Kur'an'ın bu mu'cizane ima-i gaybîsini fiil göstermiş meydandadır. Şu ayetin gizli imasını inne حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ ayeti teyid ediyor. Çünkü inne'deki شَدَّلِ bir sayılsa tam evvelki ayete tevafuk ile Hizbul-Kur'an'ın faaliyetine vasıtı olan bir hadiminin Kur'an okumaya başladığı 1302 tarihine iki fark ile tevafuk etmekle beraber, şeddelinun ikinun sayılsa, 1350 eder ki, bu tarihte Kur'an'dan muhtebes olan Risale-i Nur etrafında toplanan, bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetlerine çalışan Hizbul Kur'an'ın faaliyeti ve dalalet ve zındıkaya manen galebe ettikleri bir zamana tevafuku ise, istikbalde tam galebelerine bir ima-i gaybidir. Sual sen bu zamanın hadisatına fitneyi ahir zaman diyorsun. Halbuki hadiste varit olmuş ki ahir zamanda Allah Allah denilmeyecek, sonra kıyamet kopacak. El cevap evvela fitneyi ahir zamanın müddeti uzundur. Biz bir faslındayız. Saniyen yerde Allah Allah denilmeyecekten murat Allah'a iman kalkacak demek değildir. Haşiye 1. Çünkü hadiste vardır ki La tazalu ta'ife min ummeti zahirina alel hak ila kıyamis sa'a bu hadis diğer hadisi takid ediyor belki Allah'ın namını değiştirecekler demektir nasıl ki yerde Allah Allah denilmezse kıyamet-i kübra kopacak bir memlekette de Allah Allah denilmezse bir nevi kıyamet kopmasına işarettir haşiye 2 7 sene evvel yazılan bu işaret-i gaybiye aynen vuku'a geldi herkes gördü Evet, bu geçen zelzele, kıyametin zelzele-i kübrasından haber verir gibi sarstı, fakat akılları başlarına gelmedi. Tevessel bina fî kulli hevlin ve şiddetin, eğîthüke fîl eşyâ-i i̇lm cifirle manası, ya Said, ahir zamanın fitnelerine yetişip, düştüğün zaman, benim dua ve himmetimi kendine vesile ve şefaatçi yap. İnşallah senin her şeyinde ve her işinde uzun bir zamanda, yani tufuliyet zamanından ta ihtiyarlığın vaktinde, işkencele esaretine kadar, yani 1294'ten ta 1345 belki 64'e, daha ziyade bir zamana kadar Allah'ın izniyle ve kuvvetiyle senin imdadına yetişeceğim. Rabbana l-tu'aqidna innasi na au axta'na, Sayit Nursi.